Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 106. Bölüm Tahir Hoca Efendi'nin vaazlarının ne kadar güzel ve dolgun olduğu, kendisini Burdur'da dinlemiş olan büyük şair ve edip Necip Fazıl Kısa Kürek Bey'in beğenmesinden de anlaşılabilir. Necip Fazıl kendisini tebrik etmiş ve şunları söylemiş. Tahir büyük körükçüyü bir çölde, bir çorak vadide yetişmiş güle benzettim. Tevhidi Tedrisat kanunundan sonra Arapça okumak, din ilimlerini tahsil etmek şöyle dursun... ...Kuran-ı Kerim'in bile yasak edildiği bir devirde böyle bir vaiz... Böyle anlayışlı bir insan, söylediklerini benim gibi müşkilpesent bir kimseye dahi dinletebiliyorsa, bu kabiliyeti bir deha eseri ve bunu İslam'ın bir mucizesi olarak sayarım. İslam meyvelerini vermeye ve mucize şafa ufuklardan sökmeye başladı. Tahir Hoca haremeyne aşıktır. Geldiğinde 24 saatinin 16 saatini haremde geçirir. İbadete düşkün bir insandır. Ne zaman görseniz Kur'an okuyordur. Gelenlerin meseleleri varsa onları halletmeye çalışır. Çarşıya pazara bir kere çıkar. Bütün vaktini haremde ibadetle geçirir. Hapiste bulunduğu zaman buralar için çok yanmış ağlamış. Bizden dua talep etmişti. O dualar kabul olundu herhalde ki... ...şimdi Tahir Hoca 6 ayını harameyinde geçiriyormuş... Medine-i verede bulunmam dolayısıyla başka güzel insanlar da tanıdım. Bunlardan biri Irak alimlerinden Şeyh Emcet Zehavi idi. Irak'ın köklü en geniş ailelerinden birine mensuptu. Kendisine alimlerin şeyhi deniyordu. Hacca gidip gelirken mi tanıdınız? Irak'taki Abdülkerim Kasım hükümet darbesi üzerine siyasi mülteci olarak Arabistan'a sığınmıştı. Medine-i kalmayı tercih etti. Bir sene kaldı. Yeni Irak hükümetinin çıkardığı af üzerine torunları, çocukları geldiler, hoca efendiyi alıp götürdüler. Bir sene tanışmaya yetti mi peki? Pakistanlı doktor Abdurrahman'ın Rumiye mahallesindeki muayenehanesinde kalıyordu. Orada bir oda tahsis edilmişti kendisine. Sık sık ziyaretine giderdik. Size cazip gelen yönü neydi? Gençliğinde İstanbul'da tahsil etmiş. Müfessir Elmalılı Hamdi Efendi ve Hasan Eroğlu hocayla ders arkadaşıymışlar. Türkçe biliyordu. Kendisiyle çok rahat görüşürdük. Bir gün kendisine Irak'taki darbeci subayları sordum. Sizdekilerin aynı dedi. Soracak bir şey kalmadı. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemedi mi? Emcet Zehavi Hoca daima şunu söylerdi. Ağzımız ciğerimiz çok yangındır, çok sinsi bir devlettir. Manevi varlığımızı, padişahımızı, hilafetimizi, benliğimizi yıkan bu devlettir. Kansere, cüzzama benzer. İdam etmez, kurşunla öldürmez, ateşte yakmaz. Fakat yavaş yavaş iliğini, kanını kurutur. Ruhunuzu ifsad eder. İlminizi, irfanınızı bozar, dağıtır. Sizi manen öldürür. Gladstone'un İngiliz zaman kamerasında söylediklerini muhakkak uyguluyorlar mı demek istiyorsunuz yani? Beni üzen taraflardan biri de davamızla alakadar olanların diktatör ruhlu oluşu ve makam düşkünlüğü. Halbuki dinimizde idarenin esası meşverettir, danışmadır. Bir karar alınacağı zaman o işin ehli ne kadar çok insana danışırsan o kadar isabetli karar verir, yerinde iş yaparsın. Birinin hatırına gelmeyeni diğeri düşünür söyler, İstişare, ile en güzel, en faydalı, en mükemmel kararlar alınır ve en doğru işler yapılır. Müslüman önderler bunu yapamıyor mu? İslam, ahlak ve edebinin usulü, kaidesi, makam istememek, bir makam veya mevkiye kendisi talip olmamaktır. Makam istenmez, verilir. Daha iyisini bulun, şu kimse bu işi benden daha iyi bilir, benden daha iyi yapar demek icap eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda amcasını ikaz eder hatta. Evet amcası Seyyidine Abbas bir göreve talip olduğunda der ki amca siz bu vazifeyi üzerinize almayın bu bir emanettir emanetin ifası çok güçtür yarın herkes ilahi huzura amelleriyle gelirken benim yakınlarımın kul hakkıyla borçlu yüklü gelmesini istemem. Bir gün yine İslam dünyasında olup bitenlerden bahsederken istişare bahsi açılmıştı. Hoca efendi sinirlendi. Kızdığı zaman elini sarığının kenarından içeri sokup başını kaçırdı. Yine o hareketi yaptı ve şöyle dedi. Evladım ben kitapların sarı sayfaları arasına gömülü kalan bir hoca değilim. Ben bugünü de bilen yarının da derdini çeken bir insanım. Herkes bilir ki benim siyasetle de ilgim vardır. Tarih okuyan, Müslümanların başına gelen musibet ve felaketleri yakından takip eden bir hocayım. Bekliyorum ki Müslümanlar benden bir mesele sorsunlar. Fakat arkadaşlar bizi sadece ziyafetlere çağırıp ağırlıyorlar. Ziyafete gidiyoruz, yemekleri yiyoruz. Allah ömürler versin, Allah bereket versin, mesud olun. Ama sonrası yok. Yahu yalnız midemizin peşinden mi koşacağız? Estağfurullah efendim. Ziyafet işin bahanesi değil mi? Bizdeki, bizim cemiyet ve cemaatlerimizdeki bu gurur ve kibir nedir bilemem. Cenab-ı Hak ayeti kerimeyle müşavereyi emrediyor. Mücaviri olmakla, civarında bulunmakla müşerref bulunduğumuz, resul Zihan Zişan Müslümanların derdini kendine dert edinmeyen, kendini onlardan saymasın buyuruyor. Daha ne desin? Yahu bizler Allah'ı ve Resulü'nü dinlemiyoruz. Aklımıza ne eserse onu yapıyoruz galiba. Emced Zehavi Hoca Efendi Türkçe bildiği için... ...yeri geldikçe kendisine Mehmet Akif'ten şiirler okurdum. Dinlerken heyecanlanır. Hay hay Allah Allah derdi. <gülüyor> İstanbul'da okurken Mehmet Akif ve Naim Beylerle... Ve Bediüzzaman'la görüşüp konuştuğunu söylerdi. Bediüzzaman hakkındaki görüşünü sormuştum. Şöyle cevap verdi. Bediüzzaman bir dehaydı. Dışarıdan kendi halinde bir derviş gibi öyle görünüyordu. Ancak kendisiyle görüşünce kıymetini anlardınız. O hepimizi geçti. Bak bu hükümet darbesi oldu ben kaçtım geldim. Belki hayatımı kurtarırım da dönüşte bir işe yararım dedim. Hapse atacaklar. Zaten hasta bir adamım. Hapse filan dayanamam. Fakat bediyi zaman hepimizi geçti. Faaliyetlerini takip ediyorum. Irak'ta da sevenleri var. Siracunur ve Zülfikar adlı iki eserini getirdiler. Okudum. Ee, o yüksek fitrattan bu hizmetler beklenirdi zaten. ...asıl hoşuma giden yönü... ...felaketlerden sonra ümidini kaybetmemesi... ...cihada devam etmesiydi... ...Türk milletine yaptığı bu hizmet... ...unutulmaz... ...Şeyh Emcet Zehavi'nin bir zadesi ...Cemil Sıtkı Ez Zehavi... ...Irak'ın meşhur şairlerindendi... ...bir gün kendisine sordum... ...Efendim... Amcazadeniz Cem'in Sıtkı Zehavi içinde büyük şair diyorlar. Kendisine yazık etti. Maneviyatı zayıftı. Dışmanların tesiri altında kaldı. Evet, büyük bir kabiliyet, büyük bir şairdi. Fakat maalesef o deha ve zekasını sapıklığa kullandı. Son günleri de sizdeki Tevfik Fikret gibi olmuştu. Beni kızdırmak için Sultan Abdülhamit aleyhine şiirler okurdu. Sizdeki hürriyet, hürriyet diye ne istediğini bilmeden hareket edip memleketi perişan edenlerin kafasındandı. Sultan Abdülhamit'in 33 sene dağ bayır yürüttüğü saltanat arabasını bunlar 10 senede perişan ve harabettiler. Arabanın her parçası bir dağın başında kaldı. Siz de şair gibi konuştunuz efendim. Son bölüm şiir gibi oldu. Sizdekilerle bizdekiler pek farklı değildi yani. Aynı kaynaktan besleniyorlardı. Şeyh Emced Zehavi Hazretleri ile Medine-i Münevvere'de kaldığı süre içinde çok güzel ve faydalı sohbetlerde bulunduk. İlminden fazlından çok istifade ettik. Şeyh Kenan Rifai Hazretleri de Medine-i Münevvere'de bulunmuş. Kendisini tanıma şerefine ne yazık ki eremedim, erişemedim. Fakat Medine-i Münevvere'de bulunduğu sırada etrafına telkin ettiği güzel intiba ve kanaatleri birer menkıbe gibi Medinelilerden dinledim. Neler anlatıyordu Kenan Rifai hakkında? 1900'lü yılların başında Medine'de açılan lisenin başına İstanbul'dan müdür olarak gönderilmiş. Bu tayin hadisesi kendisinin aşkı ve ısrarlı isteğiyle vuku bulmuş. O sırada 30’lu yaşlarındaymış. Pek de gençmiş. Kenan Bey'in mektebinden yetişmiş, ondan ders almış birçok Medineli tanıdım. Seyyid Mustafa Attar, Seyyid Abdulhadi Safi, Seyyid Ubeyd, Şüh Cafer Faki ve daha on beş kadar ona talebe olmuş Medineli ile görüştüm. Bunların hepsi büyük ailelerin çocuklarıydı. Kanaatleri nasıldı? Kenan Bey daha önce Türkiye'de mektep ve marif müdürlükleri yapmış, tanınan ve sevilen bir zat imiş. Medine-i Münevvere'de büyük bir alim ve arif olarak sevilen Şeyh Seyyid Hamza Rifai'ye intisap ederek ona hizmet etmiş, ondan icazet ve hilafet alarak Rifai Şeyhliği makamına yükselmiş. Şeyh Seyyid Hamza Rifai evladı Resul değil miydi? Resulü Zişan Efendimizin torunlarından yani Saadat'tan çok temiz, çok asil bir kimseydi. Hamza Rifai Hazretleri haktan işittiğime göre kerametleri zahir, duası makbul, okuduğu hastaları şifa bulur muhterem bir zat imiş. Siz kendisini tanıyamadınız anlaşılan. Benim bulunduğum yıllarda Şeyh Hamza Rifai'nin oğlu Seyyid Ahmet Rifai 15-20 sene kadar harem-i şerif müdürlüğü yaptı. Görevim icabı bu zatla devamlı görüşürdük. Kendisi ahlak, fazilet, tevazu ve insanlık vasıfları itibarıyla şaheser, müstesna, örnek bir insandı. Kenan Rifai Bey ile ilgili bir yeri bu Seyit Ahmet Rifaiden mi aldınız? Seyit Ahmet Rifai Kenan Bey'in mektebinde okumuş, ona talebe olmuş. Kendisine Kenan Rifai Bey'i sordum, şunları söyledi: Çok terbiyeliydi, çok zekiydi. Türkiye'den geldiğinde Arapçayı zaten fasih olarak biliyordu. Az zaman içinde konuşulan lisana da intibak etti. Vazifesine son derece dikkatli, devamlı, ihlaslı, kibar ve edepli bir insandı. Talebelerine de, öğretmenlere de, halka da kendini sevdirmişti. Örnek bir insandı. İstanbul'a döndükten sonraki yıllarda gelenlerle muhakkak hediyeler gönderirdi. Bizleri hiç unutmadı. Babamın duasını almış temiz bir Müslümandı. Talebe hoca münasebetlerinin dışında özel hukukunuz olmadı mı yani? Kendisiyle birlikte develerle hacca gittik. Gidiş gelişlerimiz çok feyizli oldu. Kenan Bey'in sesi çok güzeldi. Kasideleri dinlenirdi. Hem Türkçe hem Arapça kasideler okurdu. Pederim zikir esnasında Kenan Bey'e kaside okumasını söylerdi. Arap dervişler Türkçe kasideleri hayranlıkla dinler mest olurlardı. Zikre feyiz geldiğini görürdü. Sait Şamil Bey'den de Kenan Rifai Bey'e dair hatıralarını dinlemiştim. Şöyle demişti. Birinci Cihan Harbi'nden önceydi. Babamla birlikte Medine'den İstanbul'a gitmiştik. 14-15 yaşlarındaydım. Babam beni bir mektebe vermek istiyordu. Benim gözüm tıbbiye, askeriye falan oralardaydı. Medine'de rüşdiyi bitirmiştim. Babam Kenan Bey'le görüşelim. Eski marifçidir dedi. Kendisine gittik, danıştık. Size ne dedi Kenan Bey? Şöyle dedi. İmam Şamil'in torununun o meslekte bir adam olmasını isterim. Her ne kadar Sayit Bey evladımızda bir siyasi olmak yahut bir doktor veya paşa olmak ümit ve emelini seziyorsam da benim gönlümde Şeyh Şamil'in torununun ilim adamı olması yatıyor. Sayit Bey oğlumuz bir alim olsa dedi. Ben içimden, Kenan Bey beni molla mı yapacak yahu diyordum. İkisini de olamadık. Neden böyle oldu peki? Cihan bir koptu. Ruslarla savaşmak için Dağıstan'a cepheye gittim. Önce Çar'ın askerleriyle, sonra komünistlerle savaştım. Şeyh Şamil'in torunuyum diye beni önce emir yaptılar. Daha sonra reisi cumhur oldum. O gün bugündür savaşım devam ediyor. 106. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Butch